أ ل ل ه م ا ل ل ه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب ا ل ل ه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 Kardeşlerim Esselamu <gülüyor> Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim hiç şüphesiz Allah Azze ve Cenne'nin bizim üzerimize olan nimeti sayılamayacak kadar çoktur. Bu nimetlerden bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Allah Azze ve Celle'nin bizleri böyle bir ilim halkasında, zikir halkasında bizleri bir araya getirmesidir. İtekim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şerifinde Men yuridillahu bihi hayran hi faqihhu fid din Allah Azze ve Celle kimin hayrını dilerse, kime hayır vermeyi murad ederse onu dinde anlayışlı kılar, kılar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve insanların dinde anlayışlı kılmalarını sağlayan meclislerden bir tanesi nedir? Şu anda içinde, içinde bulunduğumuz ilim meclisleridir. Ki Allah Azze ve Celle'nin seyyah dediği melekleri vardır. Bu melekler gökyüzünde dolaşır ve yeryüzünde olan zikir halkalarını ilim meclislerine bakarlar durur. Ve nerededir ilim meclisi? Allah Azze ve Celle'nin adının anıldığı bir yer varsa gelir orada ne yaparlar? Onların aralarına oturur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim, benim konu olarak sizlere anlatmaya çalıştığım çalışacağım mevzu inşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu dini Allah Azze ve Celle'nin bu dinin dini omuzlarına yüklediği Rabbani alimler hakkında olacaktır. Ki biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam ve Selam alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu açıklıyor. Peygamberler asla ve asla ne bir altın ne bir dinar miras olarak bırakmazlar. Peygamberlerin bıraktığı nedir? Ancak ve ancak bilimdir miras olarak bıraktıkları ve hem kim onu alırsa ki zaten büyük bir şey almış demektir. Peki kimlerdir o Rabbani alimler ve bu dersimize inşallah o Rabbani alimin kimler olduğunu ve kimlerin alim olmadığı anlamaya çalışacağız inşallah. Kardeşler alim dediğin zaman ne anlaşılması gerekir? bilim sahibi, bilen, bilgini, belli düzeyde bir bilgi birikimine sahip ki Arapca'da alimetvininin ismi, faili olan alim kişi. Bu sözlük mühendis. İslam dininde alim denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? Başta Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünnetini bilen <gülüyor> ve diğer İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşmış kimseye denir alim. Alim bilgisi artıp ilerledikçe görüş açısı genişleyen ve bilgisi ile ihtisası dışındaki alanlarda hüküm vermekten çekinen bildiklerinin doğruluğunu sürekli olarak araştıran kimsedir. Yani bu tanımdan anlaşılıyor ki bir alim hiçbir zaman konuşurken kendi heva ve hevesinden ne yapmaz? Asla ve asla konuşmaz. Yani alim o kimsedir ki konuştuğu şey ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden olması şarttır. Ve yine İslam toplumunda alimin bir alimin, Rabbani bir alimin en önemli görevi el-amru bil-ma'ruf ve el-nehru anil-munker'dir. İnsanlara iyiliği emretmek ve insanları yine kötülükten yasaklamaktır.、Ki、peygamberlerin biliyorsunuz en büyük görevi, görevlerinden bir tanesi buydu. ki peygamberlerin varisleri olan alimlerin de yegane baştaki görenlerinden bir tanesi budur. Yine alimi toplumda Allah'ın emir ve yasaklarını tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığını yine yöneticileri Allah'ın hükümlerini uygulamada titiz davranıp davranmadıklarını kontrol edip bu hısısla yöneticileri uyanması gerektiği gibi bu konuda halkın da dikkatini çekmesi gibidir. Yani alim bir ümmetin ileri gelen şahsiyeti demektir. Alim her hususta Allah'ın izzetini koruyandır. İslam'ın hakimiyet için gayret sarf eden Allah'ın hükümlerini uygulama hususunda ihmarkar davranan yöneticileri her zaman hak yola çekmeye çalışan kimsedir. âlem. İslam âleminin Allah'ın emirlerini çiğneyen yöneticilere yaltaklık eden İsrail oğulları âlimlerinden ayrı bir özellik taşıması ve İslami izzetinin bir gereğidir. Bu tavır İslam âleminin takılması gereken bir tavırdır. Yani bir İslam âlemi âlemi Rabbani bir âlim Hiçbir zaman birilerinin isteği üzerine fetva veren veya birilerinin yaptığı bir şeyi bindenmiş gibi İslam'dan olmayan bir şeyi İslam'dan gösterme gibi bir çaba gayreti asla asla olamaz bir İslam aliminde. Yine İslam alimi hevam ve hesine uymayıp kendi arzuları istikametinde. Dini ilavelerde bulunan kimse değildir. İslam bu çerçevedeki alime büyük değer vermiştir. İslam alimin izet ve hâsiyetini korumuş ve onu gerçekten büyük bir makama çıkarmıştır. Ke Allah Azze ve Celle Kuran'ı kelimde "Inna ma yaxshallahu min ibadhi lulama'u" gerçekten Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir buyurmüştür. では、あたはあなたの言葉を聞いて、あなたはあなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたはあなたはあなたはあないはあなたはあなたの言葉を聞いて、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあ Birine Peygamber Efendimiz Ali İs-salātu wa sallam da birçok hadisin içeriklerinde ne yapmıştır? Alimler ölmüş ve en çok öldüğü alim de ilimli ilmiyle amel eden kimse olmuş. Şimdi insanları ilimleriyle ilşah edip onlara ilmini duyuran kimseyi Allah Azze ve Celle toplum içinde de Südü dünlenir bir kimsa yapmıştır. Buna karşılık ilmiyle dünyaya tanip olan alimleri de Allah Azze ve Cen- Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu kimseler yerinmiştir. Müslüman daima Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ettiği gibi Allah'tan dünya ve ahiretinde ahireti ile alakalı yararlı inip ister. Çünkü insanların en hayırlıları alimlerin en hayırlılarıdır buyurmuştur Allah Resulü'nü. Ki başta söylediğimiz gibi muhakkak ki alimler peygamberlerin valisleridir buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimlerin toplumu yönlendirme hususunda peygamberlere vekil ve halep olduğunu beyan etmiştir. Yine İbn-i Mesut'tan gelen rivayette アラスールア a ッサーと e ラムウィルキー、アラハ n ラ、キ r メッ a ュンダアレンデレイトプレイラックウィルジャー k ー、ベン、シズレチェンスルフ・ハイロモラデット。ブルニチン a カプレジネアラアゼドン、ウィルジュ、アラアゼレジェンディ、イメディスクソル Allah katındaki değerinden dolayı itaat Allah'ın emrine itaattır. Peki bu nasıl gerçekleşir? Hak yolda ve hayra götüren bir hususta alimin yaptığı tavsiyeye uymak müminler için farzdır. Bu farziyet ancak alimin Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir hususu tavsiye ederse söz konusu olur. Eğer alim sizi Allah Azze ve Celle'nin dinine davet ediyorsan, Rasulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın sünnetini yaşamaya davet ediyorsa, o alimin sözünü dinlemek nedir? Sizin için farzdır. Tabii ki hakkı davet ettiği mütecceh. Allah'ın razı olmadığı, Allah Azze ve Celle'nin emretmediği, dinde olmayan bir bitatı tavsiye eden bir alimin de kesinlikle ve kesinlikle tavsiyesine dene yapılmaz. uyulmaz. Böyle bir bid'ate çağrıldığında reddetmek de mümin için bir farzdır. Şimdi İslam'da olmayan bir hususu dine sokmak ve kendinden bir hüküm koymak, rububiyet iddiasında bulunmaktır. Rablık iddia etmektir. Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkıp, İslam dışı nizamlara yakışmak nasıl küfür ise alimlerin mümin hava ve heveslerine uyarak koydukları hüküm ve gösterdikleri gayre İslami yol ve ibadetlere yönelmek de bu ibadetleri dinden kabul etmek de küfürdür. Bu duruma göre İslam alimi, toplumu yönlendiren ve Allah'ın hükümlerinden、e, uygulanmasında titizlik gösteren toplum için bir rehberdir, bir önderdir. Alimler ilimlerinin gereği olarak toplumdaki、e, fonksiyonlarını görev ve to fonksiyonları toplumlarının daima onları hatırlatmak zorundadırlar. Ümmetler, alimlerin doğru yolu izledikleri ve doğru yolda oldukları müddetçe ayakta kalırlar. Yani eğer bir toplumda alimler varsa yani Allah'ın dinine davet eden Rasulullah Aleyhissalatü Vassalam'ın sünnetine davet eden alimler bulunduğu müddetce o toplum ayakta kalır. Ki Allah Rasulü Aleyhissalatü Vassalam bir hadis şerifinde İsrailoğulları diyor, neden helak oldu bilir misin diyor. Bir adam birisinin yanında geçerken onun dine aykırı olan münker bir fiil işlediğini görüp diyor. Ve ona der ki, Ey falan böyle yapma, dinimiz bunu yasaklıyor. Ders ve geçer gider diyor. Ertesi gün veya diğer, yanına, diğer bir seferinde yanına uğradığında arba fiil yaptığını görür. Yani onun kere işlediğini görür. Yasağı işlediğini görür. Ama bu sefer hiçbir şekilde bir söz söylemez. Yani nasıl olsa ben onu uyardım. Bu görevi ben、e, üzerimden attım gibi bir sifre kapılarak artık onu bir daha uyarmaz.、Ve、bununla birlikte uyarmadığı gibi onunla E, sosyal yaşantısına devam eder.、Ve、ondan sonra diyor Allah ne yaptı? Onun da kalbini ona çevirirdi. Böylelikle diyor İsa inanları helak oldu. Ki Allah Rasulü Aleyhissalatu Vassalam maakak ki alimin ölümü İslam'da açılan bir geliktir diyor. Başka bir hadisinde alimin ölümü alimin ölümüdür. Buyurarak hakikaten bir toplum içerisinde Rabbanî alimlerin ne kadar önemli olduğunu ve bir toplumu ayakta tutan yeğane unsur olduğunu açık bir şekilde beyan etmiştir ki kardeşlerim <gülüyor> İslam kadar ilme değer veren alime değer veren başka bir din yoktur ki Kur'an-ı Kerim'de Sadece ilim kelimesi Kur'an'da 105 defa zikredilmiştir. Ki başka bu kökten gelen başka kelimelerle birlikte bu sayı 859 defa zikredilir. Ki Kur'an'da ilimle alakalı akıl, zikir ve zikir gibi fikir, zikir gibi kelimelerde ne yapılmıştı? Bu ilim çevresinde. Kullanmıştı çünkü zikir kelimesini de Allah Azze ve Celle'nin nefes eliyle dikri zikir ehlin'e soru duyunan yani burada dikir ediylerde kastın ilim ehli olduğunu ne yapmıştır bir de başta ilmin ne kadar、e, önemli olduğunu beyan etmiştir ki dinimiz İslam buna büyük önem vermiştir ki ilmin zıttı nedir cehalettir. Çünkü İslam'a göre ilim ve hikmet müminin kaybolmuş malıdır, onu alması bulması gereklidir. Her fenağlığın, hatta küfür ve şirkin de başındır. Bilgisi sıklıkla cehalettir. Eğer insan küfürün ne demek olduğunu bilirse küfere düşmez. Eğer insan şirkin ne demek olduğunu müşrikin ne demek olduğunu bilirse asla asla ne o müşriklerden olur, ne de ne yapar asla asla o. şirke düşmez. Bunun içindir ki Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerimde fala takumbün cahilin sakına cahillerden olmamıştır. Yani ilmi ne kadar öğrenmişse Allah'tan en çok korkanların cahilme olduğunu, inin ehli olduğunu bildirmiş, bunun zıddı olan cihaletten de kesinlikle ve kesinlikle Allah Azze ve Celle bizleri sakındırmıştır. Ki biraz önce dediğimiz gibi Allah'tan en çok korkan alimlerdir, ilim ehlidir buyurarak bunları görmüştür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ilmin her çeşidi ölmüş, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurarak Allah Azze ve Celle ne yapmış? فَنْ يَسْلُمُ لَذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَنَد۪ينَ يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurarak ilmin değerini yükseltmiştir. Ki İslam ilminin, İslam ilminin alimin ve ilim yoldusunun, ilim taribesinin değerini yükseltmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Haziretcinle Allah, içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilen, verilenlerin değerini yükseltir buyurarak ne yapmıştır? Onların değerini yükseltmiştir. Şimdi ilim talebesiyle alakalı, ilim talip,、e, talibi, ilim talep eden kimseyle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında neler söylüyor. İlim tahsil mah etmek mahzadıyla bir yola giren kimseye Allah Teala ona diyor cennet yollarından bir yolu açar. Melekler ilim tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevazuları sebebiyle kanatlarını onun için giyer. Göklerde ve yerde olan her şey hatta su içindeki balıklar alim için Allah'tan bağışlanma diler. Alimin bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü ayın on dördü yani dolun ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir diyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onlar Miras olarak sadece ilmi bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir. Demek ki ilim talebesi Allah Hazreti Cenab-ı Hakk'ın ilmini, Kur'an ilmini, Sünnet ilmini, İslami ilimleri almak için bir yol tutan kimseye Allah cennet bahçelerinden bir bahçede kılıyor. Denizdeki balıklar bile onlar için ne yapıyor? Allah'tan bağışlanma diyor. Bu hakikaten kardeşler. bir müminin isteyebileceği, hayatta isteyebileceği veya talep edebileceği en büyük seviye en büyük şubu olması gerekir. Nitekim İslam'da ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her zaman doğasında Allah'ım bana öğrettiklerimle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret ve ilmimi artır diye dua ederdim. Ve yine faydasız ilimden sana sığınırım Allah'ım diyerek Allah Resulü Aleyhisselam ve Sılam duasında zikredilmiştir. Görülüyor ki kardeşlerim dünya ve ahiret saadetinin ilmi nedir? Anahtarı ilimdir. İlim amellerin en faziletmesidir. Ki yukarıda zikredilen emir ve sözlerin ışığında İslamiyetle ilim birbirinden ayrılmaz iki şey olmuştur. Dünya, ahiretin tarlası ve Allah'a giden yolun başlangıcıdır. Dünya düzenini ayakta tutmak için bildirilen bir takım düsturlar vardır ki işte bu dünyada insanların ekonomik, sosyal, dini ve dünyevi bütün durumların düzenleyici ve insanları birleştirici kuvvet Sadece ne sadece ilim yoluyla elde edilir kazanılır. İlim nefisleri helak edici pisliklerden temizler, her türlü ahlaksızlıklardan temizler. İnsanları temizleyerek güzel, güzel ahlaka kavuşturur ve ahiret yolunun o kimse için aydınlanması gerektiğini. İlim Allah-u Teala'nın kemer sıfatıdır. Peygamberlerin ve peygamberleklerin şerefi ilimden gelmektedir. Allah'ın huzuruna ilimle giderilir. İlim tek başına faziletin de kendisidir. Alim ise bilmeyen kalabalığa gerçek ve doğru yolu göstermesi olması bakımından Rabbinden sana indirilen gerçekleri insanlara bildir ilahi emrine uyan peygamberlerin işiyledir. İslam fıtrata. insanın yaratılışına, yaratılışına en uygun bir din olduğu için bütün Müslümanlara ilmi farz kılmıştır. Yani her Müslümanın muhakkak bilmesi gereken bazı ilimler vardır ki onu öğrenmesi üzerine farzdır. Ki Allah Resulü aleyhisselam ve selam ilim tavsil etmek her Müslüman erkek ve kazanan farzdır buyurarak ilmin önemini Bile getirmiştir. Kardeşlerim, peki niçin ilmi öğrenmek zorundayım ben? İlimin değerini bilmek için cahinlere bakmak gerekir. Cihaletin getirdiği şeylere bakmak gerekir. Dedi ki, eğer küfrün ne demek olduğunu, şirkin ne demek olduğunu bilirsen küfrden ve şirkten yapmazsın, vuku bulmazsın. O yüzden ne yapmak zorundasın cennetine cennet Allah Azze ve Celle'nin cennetine gitmek istiyorsan ilim öğrenmek zorundasın ilmi de ancak ve ancak ilmiyle onunla amel etmek için öğrenmek zorundasın İslam'da ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatullah'ın duasında Allahım bana öğrettiklerimle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret, benim ilmimi artır diye hep dua ederdi. Ve yine faydasız ilimden sana sığınırım buyururdu Allah Resulü Aleyhisselatını sığa. Ve yine duasında Allah'ın fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve ne? doymayan nefisten sana sığınırım buyuruyor. Allah asisi anes sallallahu sselam. Peki ilim var ama faydasız ilim de var. Ne demektir faydasız ilim? Bilinip onunla amel edilmeyen ilim faydasız ilimdir. Eğer amel etmiyorsanız onun size faydası yoktur, bırakırsınız zararı vardır. Bilinip başkasına öğretilmeyen ilim. Eğer bir ilimi biliyorsanız ona ne yapmak zorundasınız? Başkasına aktarmak, öğretmek zorundasınız. Sahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim. Eğer sizde ilim varsa ve içinizde bulunduğunuz kötü durumlarını öğret,、e, sizden gidermiyorsa o ilim faydasız ilimdir. Sahibinin kuyunu temizlemeyen ilim. Eğer insandaki ilim kendisindeki kötü huylarını temizlemiyorsa, gidermiyorsa o ilim faydasız ilimdir. Ve bilinmesine ihtiyaç duyulmayan ilim ve dinin tasvip etmedin, caiz görmedin tırkı sihir gibi ilim de nedir? Faydasız ilimler arasındadır. Tekin Allah'a sallallahu aleyhi sallatu vesselam'a ilim nedir diye sorulduğunda ilim amelin kıvamızudur buyurarak ne yapmıştır? İlmin amel edilmesi gerekli beyan etmiştir. Nitekim alim amil olmadı. Yani yani Öğrendiklerini hayata uygulamadığı zaman onun ilmi onun için meval olmayacaktır. Mitrikim ümmetimin helakı fasık alimlerden ve cahil abidlerden olacaktır. Yani bir yerde imin alim kimse insanlar arasında en şerefli, en izlettik kimse olurken olabilecekken ilmiyle amel etmediği zaman insanların Belki de en alç düzeyde ve Allah Korusun yarın kıyamet günü cehenneme atılacak ilk üç kimselerden birisi olacak. Allah Azze ve Celle bizi öyle olmaktan korusun kardeşlerim. İlbil ile amil olan kimselerden piylesin. O yüzden ilbil ile amel etmeyen ve ilminden yararlanmayan kimselerin hali sırtında su kapları olduğu halde. Sözde susuzluktan ölen zevenin durumu gibidir. İlmiyle amel etmeyen âlim. Amelsizlik bir fitnedir kardeşlerim. Ki bir sözde fi'lül ulema delilül cuhala denildiği gibi yani ilim adamları halkın örneğidirler. Âlim ilmiyle amel etmediğinde cahil de öğrenmekten kaçınır. İnsanlar daima önlerinde önder bildikleri Alim bildikleri kimseleri taklit etmeklerdir. Ama ilim ahil、e, e, alim olan kimse ilmiyle amel etmiyorsa nedir? Kulağı onun için bir felakettir kardeşlerim. Bildiği ile amel etmeyenler sayfaları ilimle dolu defter veya kitap gibidir. Başkasına kâr olsa da kendisine asla asla kâr olmayacaktır. Bileği taşı gibidir ki taşı biler fakat kendisi kesmez. İne gibidir, başkasına giyilir, ama fakat kendisinin daima çıkmaktadır. Lamba fitle gibidir, başkasına ışık verir, fakat kendisinin yanmaktan kurtulamaz. Bir şeyin ilmini yapmak, ondan istifade etmek içindir. Allah bu dini insanlar ona göre yaşasınlar diye indirmiştir. O yüzden şimdi laf çok, kitap çok. Konferans, seminer ve etkinlikler çokdur ama fakat bu işler maalesef insanların davranışlarında bir değişiklik yapmıyor, bir değişiklik görülmüyor. İniş adamları ve bazı din adamları sadece mesleki görevlerini yapıyorlar. İslam'ın tarihi bir olay konumundan keramet masalları, kurafler ve tartışmalar yerini bir de algılamaktan kurtulmak şarttır. İslam Allah tarafından Kur'anla tamamlanmış, Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vessellem tarafından hayata geçirilmiş ilke ve esasları belli olan Ahkâdindir. O yüzden kardeşlerim, İslam duygulu şekilde hatırlanacak nostalji bir hatıra değildir. Bir heves değildir. İslam yaşanılması gereken bir düsturdur, bir Hayat biçimidir. Onun bir tarihi olay.